küfürdür. Adam onun üzerine ölürse o, o cehenneme hmm. girecek. O münafıkların alameti zaten bilemeyiz biz tamam mı? Bizim bileceğimiz ancak kavli veya azalardır. O yüzden zaten meselemiz hükümle alakalı değil. Yani şu manada hükümle hmm. alakalı değil. Birisinde sen kalben böyle inandın alakalı değil yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela hmm. kafirler, münafıklar e, kafirdi. Neden kafirdi? Kalben küfrediyorlardı bunlar. Kalben itikadi küfürleri vardı bunların. Değil mi? Allah katında bunların küfürleri sabitti ve cehenneme girdi. Biz küfürün sadece nasıl olacağından bahsediyoruz. Yoksa nasıl tespit edeceğimizden değil. Tamam mı? Anladım. Şimdi durum böyle Anladım. olunca diyoruz ki bazı küfürler vardır. Sadece kalbidir. Adam hiç bunu dil, dile veya ağzalara dökmesine gerek yok. Mücerred kalbi olarak küfür gerçekleşebilir. Bazı küfür çeşitleri de var ki kişi bunu diliyle yapar. Kalbiyle helal saymadığı halde. Yine kafir olur. Ama bir şartla onun dinde küfür olduğunu bilecek veya dinde onun haram olduğunu, caiz olmadığını bilecek vesaire. Tamam mı? Yine aynı küfürler vardır ki azalarla yapılan küfür. Adam diliyle bir şey söylememiş, kalbiyle bunu kalbiyle de bunu helal saymamış ama adamın fiilinin bizzat zatı küfür. Bu adam da bununla ne yapar? Bu adam da bununla küfre girer. Şimdi e Şimdi dedi ki Dikkat edecek olursak dersimizin başında dedik ki bu ehli sünnette icmadır. Yani buna muhalefet eden, mutaakhir yani ilk gelen selef bizim bildiğimiz asıl zamansal olarak dahi yani zamansal olarak kastediyoruz. Zamansal olarak üç asır vesaire ve onlara tabi olmuş meşhur üzerinde ittifak edilmiş imamlar da dahil. Bu konuda ihtilaf etmemişlerdir. Ancak sonradan gelen işte e, selef heda altında mesela ki kendileri de selef zaten bu hataya düşenler olmuş bu ayrı bir bak. Ve mesela icma'yı zikreden İshak İbn-i mesela. Ee, işte İmam Mervezi mesela e, Tazim Kadris, e, Kadris Salah adlı eserindeki zaten İmam Mervezi mesela icma'yı zikrederken e, en sahih icma'yı zikreden ve icma ilmini e, en mutahakkik şekilde bilen alimler arasındadır. Ki İbn-i bunu zikrediyor özellikle İmam Mervezi için. İmam Mervezi işte Tazim Kadris Salah adlı eserinde ki bu kaynak bir eserdir. Mesela... E, Diyor ki nasıl ehli sünnet eh, diliyle Allah'a inkar edenin küfründe icma etmişse Şunda da icma etmiştir diyor ehl sünnet e, Kişi kişi mesela bir nebiyi öldürürse, bir peygamberi öldürürse Veya öldürülmesine yardım ederse Tamam mı? Veya evet. e, e, ve bu öldüren nebi sallallahu aleyhi ve sellemin öldür, öldürmenin haram olduğunu da Dille ikrar ettiği halde bu insan kafir olur Bak dikkat et abi Diyor ki bir insan Nebi'yi öldürürse ve Nebi'yi öldürmenin haram olduğunu dille ikrar ederse bile kafir olur. Çünkü nebi Nebi'yi mücerred olarak öldürmeye yeltenmek küfürdür. Şimdi bak hmm. bu adam düşün ki İmam Mervezi'nin şimdi lafızlarını tahkik etmek zorundayız. Bu seleften gelen bir icma kavli. Madem ki bize cümle olarak bir alimden icma gelmiş ve bu icmaya mukarefet yok ehl-i sünnette kabul olarak. O zaman bu icmadaki cümleleri tek tek tahrir etmek zorundayız. Tek tek fıkk etmek zorundayız. Ve cümlelerin delalet ettiği yani lafızların delalet ettiği manalara da bakmak zorundayız. Şimdi durum böyle olunca İmam Mervezi'nin zikrettiği cümleyi tahkik etmek zorundayız. Şimdi bak İmam Mervezi diyor ki kim bir nebiyi öldürürse ve öldürmenin haram olduğunu ikrar ederek dahi olsa. Yani bu insan öldürüyor haram olduğunu biliyor peygamberi öldürmek. Ya nasıl mesela bir insan bir Müslümanı düşün e, haram olduğunu bilerek zina yapabiliyor değil mi? Kendisi haram kabul ediyor diyor haram ama zina yapabiliyor hepsine düşüp değil mi? Veya e, işte içki içen bir insan haram hı hı. E, olduğunu ikrar ederek içki içebiliyor. Aynı şekilde böyle bir insan düşün. Peygamberi öldürülmesinin haram olduğunu kabul ediyor dinen, caiz olmadığını kabul ediyor. Ama tutuyor Peygamberi öldürmeye yelteniyor. Öldürüyor veya öldürmeye yelteniyor ve öldürmeye yardım ediyor vesaire. Diyor ki bu icmaen kafirdir. Bak şimdi abi, düşün bu İmam Mervezi'nin bu lafından ne anlıyoruz biz? Bu adam kalbiyle itikad etmiş mi buna? İtikad etmemiş değil mi? Yani helal olduğuna itikad etmemiş. Bak İmam Mervezi'nin lafzı için söylüyorum. İtikad etmemiş ama gitmiş bir peygamberi öldürmeye. Bununla beraber İmam Mervezi bu adama ne diyor? Kafirdir diyor. Peki bu adamın bu küfrü kalbi bir küfür mü? Sözlü bir küfür mü? Azalarla bir küfür mü? Dikkat et. Azalarla bir küfür. Değil mi? Dikkat et. Bu adam kalbiyle haram kılıyor ve diliyle de herhangi bir şey yok. Mücedred olarak kılıcı alıyor ve bir peygamberin kafasına vuruyor öldürüyor. Böyle bir şey olursa adam kafirdir. Bak o zaman İmam Mervezi neyin icmasını zikrediyor? Demek ki Selefte şöyle bir icma varmış. mücerret olarak azalarla amelle de küfür gerçekleşebilir. Bak mesela sana örnek vereyim Gazi abi. Namazın terki bu üç küfürden hangisine giriyor? Düşün bakayım. Azalarla, azalarla giriyor değil mi? Çünkü adam, adam söz, sözlü namaza herhangi bir laf atmamış değil mi? Kalbiyle de namazı terk etmeyi helal de saymıyor. Ama bak seleften mesela büyük bir kısmı değil mi? Büyük bir kısmı mesela seleften namazın terkine ne diyor mesela? Küfür diyor. Demek ki azalarla küfür hiç kalbi kalp devreye girmese de azalarla küfür hakkında icma edilmiştir. İşte bu İmam Mervezi'nin e, selefin icmasını naklettiğine dair en büyük delildir. İşte bugün sonradan mutahhir olarak selef adı altında çıkıp da küfrü sadece kalbi küfürdür diye niteleyen insanlara bu. Selefin icmasından reddiyedir Bu onlara siz şas kalmışsınızdır denir. Tamam mı abi? Şimdi evet. bir saniye ben Tamam. Şimdi bak İmam Mervezi'nin lafzına devam ettiğimizde kaldığı yerden. Diyor ki bak Nebi sallallahu aleyhi ve selleme mesela diyor ki öldürmek kişi bunu ikrar etse dahi yani öldüren kişi ha öldürmenin haram olduğunu ikrar etse kabul etse dahi bu kişinin mücerred olarak Peygamberi öldürülmesinin küfür olduğunda Selef icma etmiştir diyor. Diyor ki nebis a.s.m'i öldürmek haramdır ve bu adam bunu öldürüyor ve icmaen bu insan ne olur? Kafir olur. Sonra İmam Mervezi devam diyor ki ve, ve keza kim bir nebi kim bir peygambere söverse bak şimdi. Kim bir peygambere söverse icmaen bu insan nedir? Kafirdir. Bak şimdi abi peygambere söverse peygambere söverse. Şimdi bu insan e, azalarıyla bir amel işlemedi değil mi? Kalbiyle de bunu haram kıldı ama peygambere sövdü. Bu bu üç küfürden hangisine giriyor? E, sözlü küfre giriyor değil mi? Kavli küfre. Bak İmam Mervezi'ye baktığımızda nasıl icmayı etmiş. Ka sadece kavli olarak dahi küfür gerçekleşebilir bir insandan. Yani kalbiyle bunu e, isterse haram saysın. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Mücerred olarak peygambere küfür ettiği an bu insan kafir olur. Mesela e, başka bir örnek verelim. Mesela günümüzde mesela şu an hayatımızda e, zaman zaman gördüğümüz yaşadığımız şeylerden. Mesela sokakta görüyoruz değil mi? Bazı adamın birisi diyor mesela Allah'a küfre diyor değil mi? Malazıyla. Şimdi Hı. bu Allah'a küfreden insan, azalarıyla herhangi bir amel işledi mi? Yok. Peki bu insana sorsan, sen bunu bu yaptığın fiili haram kabul ediyor musun? Haram kabul ediyor değil mi? Bu Hı. insan. Haram kabul ediyor. Bu insan mücerver olarak bu fiili yaptığı an kafirdir bu insan. Bak hükümleri söylüyor şu an tamam mı? Mücerver olarak yaptı. Halbuki baktığın zaman bu adam azalarıyla işlememiş bunu kalbiyle de bunu kabul etmemiş yani kalbiyle de bunu helal saymamış ama mücerred olarak Allah'a sövmesi küfürdür sövmenin bizzat dille sövmenin bizzat da kendisi küfürdür işte İmam Mervezi peygambere sövmeyi örnek vererek seleften icmaizlikle diyor ki dil ile de küfür mücerred olarak küfür gerçekleşebilir sonra bak İmam Mervezi devamen diyor ki Subhanallah yani hani öyle bir alim ki yani öyle bir cümle zikrediyor ki bu söylediğimiz üçünü de içeriyor içinde ve sonuçta da icmayı zikrediyor sonra devamen diyor ki ha şöyle olsa ne sözdü ne fiili ne kalbi olmasa bile e, mimikleriyle mesela dudak alaycı bir yüz ifadesiyle alay etse bile bu insan kafir olmaz bak şimdi o ney alay etme hangi fiil yani mimiklerle alay etme kalbi o'nun kalpten geçecek değil mi? şimdi mesela bir insan diyelim ki mimikleriyle alay etti Mesela bu insan şimdi senin katında Gazi abi, senin katında yüzde yüz mü bu Allah'la alay etmesi yoksa veya artık neye doğru o mimik, mimiklerini gerçekleştirmişse. Onu bilemiyoruz da mesela bir şey örnek verelim. Bir örnek ver bana mesela neye karşı mimiklerini değiştirdi. Mesela diyelim ki ezana karşı mı veya ne bileyim Kur'an'a karşı Ezan e, okunurken mesela böyle e, rit, ritim böyle sallanarak olarak hareketler ha. alay etse. Ha. Şimdi alay etse. Şimdi o alayından sen emin misin vücut olarak e, o ezana yaptığı, Yani o, e, o mimiklerini o ezana karşı yaptı yoksa aklından başka bir şey geçirdi? Bu. Bunda. Buna, e, var, ha? Na, nasıl eminsin? Adamı nasıl eminsin? Çünkü 5 dakika önce e, konuşmanız bitmişti ve ezan okumuşluyuz başlamıştı. Yine, yok, yok, yo, yo, yine, yine ihtimal var. Yine ihtimal var e. bunda. Yine ihtimal var. Yani senin beş dakika önce konuşman mesela o, o insana, Beş dakika önce konuşman. Soru o insanın ezan okunduğu an onu yapmasında yine ihtimal var. Çünkü ihtimalen adam onu başka bir şey için de yapmış olabilir. Çünkü neden? Eğer ihtimal kaimse... Bak şimdi Gazi abi. Eğer ihtimal kaimse... Aslında bizim dersimizde sana biraz tolerans tanıyoruz. Yoksa soru sorma yok da. Neyse. Bu, <gülüyor> bu sorunu sadece alayım Başka yok. Şimdi... E, bu insanda eğer ihtimal kaimse... Çünkü kimse mücerver olarak adamın o kalbinin net olarak hükmedemez. Tamam, durum böyle olunca. Çünkü adam mesela tutup sana, adam tutup sana mücerver olarak karşı da çıkabilir. Ben bunu ezana karşı yapmadım. İsterse yalan söylesin bu adam. Öyle dediği an olay kesilir. Çünkü neden sen onun kalbini hükmedemezsin? Ne bilseler bazı münafıkları bildiği halde, değil mi? Onların katli, onlar mürtez oldu ve katlini gerçekleştirmedi onları. Bildiği halde. O yüzden burada ihtimal kaimdir. İhtimal kaim olunca tekfir edemezsin. Çünkü mesela şimdi Gazi abi Bak şimdi Bak şimdi Yok yok Öyle bir şey yok. O, lafızlarını şey yapmamız lazım. Tahkik etmemiz lazım. Değil. Yanlış anlıyoruz orada. Bir insan dese ki Mesela müezzin. Tamam mı? Adam da dedi ki Allah'tan başka La ilahe illallah dedi mesela. Şey, dedi ki eşhedü ellâ ilâ illallah, şehadet ediyorum ki peygamberden başka e, e, Resul yoktur. Yani Muhammed Allah'ın Resulüdür. E Ezamda geçiyor ya bu, Şadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Sen de bir Arap'sın, bunun Türkçesini biliyorsun ya, şey Arapçasını biliyorsun ya, Hı. bu arkadaşın da Arap veya e, vesaire. Sen Hı. bunu duyduğun an adama desen ki, şey adam bunu duyduğun an dese ki müezzine do doğru dönüp, sen yalan söyledin, bunun hükmü ney? Bak şimdi adam diyor ki, adam diyor ki, şehadet ederim ki Allah'tan başka, şey, şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. O da dedi ki yalan söylüyorsun. Kafir mi bu adam? İcmaen bu adamın söylediği küfür değil. Buna kafir günü veremeyiz. İcmaen neden? Şimdi bak, müezzin diyor ya ben şehadet ederim ki sen Muhammed Allah'ın Resulüdür. O adam yalan söylüyorsun dediğinde... Müezzinin şahadet etmesini mi yalanladı yoksa Muhammed'in Allah'ın resulü olmasını mı yalanladı? Müezzinin şahadet etmesini. Ne biliyorsun abi? Ya? Ne biliyorsun? Ne kalbini mi yardım? Belki adam şeyi söylüyor. Yani müezzine müezzine dönüp sen yalan söylüyorsun. Sen şahadet etmiyorsun. Belki ona söyledi, müezzine söyledi. Ne biliyorsun? Çünkü müezzinin lafzına dikkat et. Diyor ki şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın resulüdür. O da diyor ki sen yalan söylüyorsun. Ne biliyorsun mu, e, müezzinin şehadet etmesini mi yalanladı yoksa Muhammed'in Allah'ın Resulü olmasını yani Bu mu ihtimal? İmam Ahmet diyor ki işte böyle bir ihtimal olduğu zaman adamı tekfir edemezsin. Bir insan şimdi senin sakalınla alay etti. Şu manada alay etti. Di, e, yani sakalına bir laf söyledi tamam mı? Alaycı bir laf. Bu, bir insan kafir olur mu? Olmaz. Burada tehliket etmemiz lazım. Eğer o adam dinden gördüğü halde yani namazı dini olarak kabul etmekle birlikte namazın dini şey sakalın dini yönüne laf atarsa o zaman adam kafir. Anlatabiliyor musun? Ama orada kastı, sakalından kastı senin bizzat sıfatın vesairesi, vesairesi o günahkar olur. Dini olarak bakmıyorsa. Şimdi bu meseleler tekfir serisinde gelecek daha çok. Anlatabiliyor musun abi? Yani şimdi burası mahalle değil. Ancak e, o yüzden mesela İmam Şafi Umda olsun, yine Ahmed İbni Hanbel olsun vesaire, ihtimalin kaim olduğu yerde de tekfir edemezsin diyor. Ve burada ihtimal kaimdir. Sen olabilir adam 5 dakika önce ezan hakkında konuştun diye, 5 dakika sonra ezan geldi de adam mimikleriyle, şey, sen onu %100 göremezsin. %10 da olsa ihtimal var adamın ona söylemediğini. Anlatabiliyor muyum? Sen mimiklerle adamı tekfir edemezsin. Verhasıl adam mimikleriyle, diyelim ki adam mimikleriyle e, küfür de etse, tamam mı? Eğer bu, bunu, bunu kalpten geçirilirse zaten o Allah'la onun arasında, onun cezasını görecektir. O ayrı bir mevzu. Tamam mı? O münafık hükmündedir zaten. Tamam mı? O ayrı bir mevzu. Şimdi e, o yüzden diyoruz ki e, küfür ancak bu üç çeşitli olur. Kalp, zaten dikkat et abi mimik gerçekte neye döner? Bak şimdi. Mimik aslan kalbe döner değil mi? Mutlu. E, e, kalben inandığım bir şeyin e, dışa vurmasıdır. Tamam mı bu? Yani düşün adam kerih görmenin alametidir zaten. Kerih kalple alakalı doğru değil mi? Kerih görme kalple alakalı zaten. Kalp fiilidir kerih görme. Bir şey kerih görme, kalp, buz etme vesaire kalbi amellerdendir zaten. İllerin merkezi kalp zaten. E tamam. Al alakulli hal. Durum böyle olunca biz diyoruz ki küfür üç çeşitli olur. Bazen e, mücerred olarak kavli, bazen mücerret olarak ameli yani azalarla bazen mücerred olarak da e, kalbi küfür olur. Tamam mı? Evet. O yüzden İshak İbn-i bu kavline baktığımız zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin küfrünü ne sayıyor? Şey Nebi sallallahu aleyhi ve ne Nebi sallallahu aleyhi ve ne sayıyor? küfür sayıyor. Nebisa Selem'i öldürmek azalarla amellerdendir. Anlatabiliyor muyum? Burayı anladık inşallah. Değil mi? Tamam. Hı. O yüzden e, mesela dediğimiz gibi bu alimlerin sözlerini iyi tehlike etmemiz lazım. Ki bu e, e, e, İmam Mervezi İshak i̇bn bu icmayı zikrederken, bak dikkat edin bu icmayı zikrederken bu üç şeyinde içeriyor. Özellikle icmayı zikrederken bu üçüne değinmiş ki Selef indinde bu olayın ...kabul edilmiş, müstakir olmuş bir olay olduğunu belirtmek amacıladır bu. Tamam mı? Evet. Ee, yani buna mesela e, şeyler... ...ehli sünnet naslarla da çok örnek vermiş bu icmanın dışında. Tamam biz mesela şimdi İshak İbni Rahavey'den biz delil getirdik. Ve İbs İshak İbni Rahavey bunun selefin mezhebi olduğunu bize söyledi. Bu icma olarak selefin ne inandığını gösteren olaydır biz. Bunun dışında... E, selef zaten bu konuda, tamam mı, e, bu konuda icma olmasıyla beraber naslar mütevatirdir selefin de bunlar hakkında. Yani hepsine tek tek e, naslar var e, ve bunların hepsi, bu naslar hepsi icma edilmiş. Mesela bunlardan bir tanesi örnek. Mesela İblis kafir oldu değil mi? Mesela İblis kafir oldu. Şimdi küfrün üç çeşidi var dedi. Kavli, kalbi ve ameli değil mi? Şimdi mesela küf, e, İblis kafir oldu. İblisin küfrü bu üçünden hangisine giriyor? Dikkat et. İblisin küfrü. Düşün bakalım mesela Gazi abi. Bu sana şey olsun. Beyin cimnastiği. İblis, hmm. iblis bu küfür 3 küfürden hangisine girdi? Şimdi önce iblis neyle kafir oldu? Onu söyleyelim. Yani ne sonucunda Allah onu rahmetinden kovdu? Secde et dedi. He? Secde et dedi. O da secde etmedi. Kü Şimdi sen ki kibir küfrü. Tamam da kibir küfrü bu üçünden hangisi oluyor? Kibir kalbi olay. Evet. Ha, o zaman kalbi küfre girer değil mi iblisin şeyi bak bu açık evet. tamam mı? o yüzden mesela e, bir insan dese ki mesela siz tek tek delil verin kalbi küfre e, azalarla olan küfre tamam mı bir de e, sözlü küfre biz deriz ki kalbi küfre mesela iblisin küfrü delildir tamam İblisin küfrü delildir ama bir insan dese ki mesela gazi abi hayır iblisin küfrü azalarla küfürden ibarettir çünkü Allah ona secde etti de o da secde etmedi. Bak azalarla küfürle alakalı dese bu ne olur? Biz deriz ki bu batıl. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin mücerret olarak emrini terk etmek mutlak olarak küfür değildir. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bize diyor ki zina yapmayın ama zina kâfir kafir olmaz. Allah Azze ve Celle bize diyor ki oruç tutun ama oruç tutmayın kafir olmaz bir görüşe göre. Ee, i̇şte diyor ki içki içmeyin içki içen kâfir olmaz. Namaz Adem O ona namaz namaz veya namaz demiştesin ha? Oruç da bir seleft alimlerinden bazılarına göre müstesna. Bir saniye telefona bakayım. Tamam mı abi? Şimdi, namaz e, önemli değil. Yani sadece bu namaz istisnası vesaire seleften e, beş kabil var. Bazılarının görüşüne göre orucun terk ediyor, küfür. bazılarına göre zekatın terk edilir. Racih mercu ayrı mevzu. Tercih edilen hangisi o ayrı mevzu? O, i̇şin biraz fıkhi boyutuna dönüyor. Orası şimdi ayrı bir mevzu. Ama e, biz diyoruz ki bak şimdi, Adem Aleyhisselam. Allah'ın emrini yerine getirmedi, kafir olmadı. Yani Allah Azze ve Celle'ye yaklaşma ağaca yaklaştı, kafir olmadı. İblise dedi ki secde et, etmedi, kafir oldu. Şimdi ikisi de Allah'ın emrini dinlemedi ama birisi kafir oldu, birisi olmadı. Şimdi arasındaki fark şu. Şimdi Adem Aleyhisselam Allah'ın fiilini Allah'ın em emrini mücerred olarak yapmamaktan ibaret onun yaptığı. Yani Allah bir şey emrediyor o yapmıyor o kadar. Kalbiyle bunu helal saymıyor veya kalbiyle falan yüz çevirmiyor. Sadece masiyet günü olduğunu bildiği halde tamam mı nefsine uyuyor vesaire şeytan onu kandırıyor şudur budur ee, Allah'ın emrine muhalefet ediyor orada. Olay bundan ibaret Ademas. Ama ibliste bu yok. İblis Allah'ın emrini mücerred hevadan değil bilakis kibirlendikten dola kibirlenmeden dolayı terk ettiği için kafir oldu. O yüzden bir insan Allah'ın emrini e, eğer kibirlenerek terk ederse bu en basit emri dahi olsun Allah'ın. Bu insan kafir olur. Allah'a karşı kibirlendiğinden dolayı. Mesela e, Allah dese ki, Allah diyor ki oruç tut. Sen tutmazsan kafir olmasın Ama orucu Allah'a karşı kibirden tutmazsan işte o zaman kafir olursun. İşte zaten Adem aleyhisselamla şeytan arasında buydu. Delil Allah azze ve celle mesela şeytan için, iblis için ne diyor? Yüz çevirdi, kibirlendi ve kafirlerden oldu. İşte Allah Azze ve Celle onun küfrünün sebebinin kibir olduğunu söylüyor burada. Kibirde hangi fiillerden? Kibir kalbi bir fiildir değil mi? Kibirin mahalli neresidir? Kalptir. Ee, i̇şte kibirin mahalli kalp olunca Allah da bu kibirden dolayı şeytanı tekfir edince otomatikmen ne anlıyoruz? Burada kal kavli şey, kalbi olarak, mücerred olarak kalbi bir küfür vardır İslam'da. Tamam mı? Mücerred olarak kalbi ne vardır? Mücerred olarak kal kalbi e, küfür vardır. E zaten bu dediğimiz gibi bütün fırkalar arasında hemen hemen nedir? Bu ee, şeydir yani ee, icmadır. Yine aynı şekilde mesela ee, hani dedik ya bunlara tek tek örnek verecek olsak. Mesela kavli bir küfür. Kavli küfür. Mesela Selefte kavli bir küfür vardır. İnsan mücerrel olarak bu kavli küfürü getirdiği an haram olduğunu bilmesi o, onun küfre girmesi için yeterli. Dindeki hükmünü bilmiyorsa o ayrı bir mesele. Ama dindeki hükmünün caiz olmadığını bildiği halde bazı küfürler vardır ki sadece kavli olmaktan ibaret. Mesela bu da nedir? Mesela e, işte mesela hani o e, e, meşhur e, ayet var ya ne diyordu? E, Sübhanallah ayetin başı aklına gelmiyor. Eee... E, Ala kulli hali. Aklıma geldiği zaman söylerim de inşallah. Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un la te'eteziru kad kefertum ba'de imanukum. Ne diyor? Siz bak Allah'la ayetleriyle, Resulüyle mi alay ediyordunuz? Diyor ki özür dilemeyin. Siz imanınızdan sonra neye düştünüz? İmanınızdan sonra küfre düştünüz diyor. Yani siz imandan sonra ne? küfre düştünüz. Şimdi buraya baktığımız zaman e, Allah Azze ve Celle bunların küfürü ne diye, yani bunların bu fiilini ne diye nitelendiriyor? Küfür diye nitelendiriyor. Hatta imanınızdan sonra siz ne, dedin, ne yaptınız diyor? İmanınızdan sonra siz küfre düştünüz. E, keza ameli küfürlere baktığımız zaman mesela hani bu sözlü küfrü örnek verdik, kalbi küfrü örnek verdik, ameli fiile namaza örnek verdik, değil mi? Vesaire veya Nebi Saselem'i öldürmeye örnek verdik. Yani bunların hepsi dinde mücerred olarak tek tek mevcut. Yani mesela e, seleften namazın terkini küfür diyenler şöyle bir şart getirmiyor. İşte bu adam namazın terkini helal sayarsa kafirdir, helal saymazsa kafir değildir. Anlatabiliyor muyum? Mücerred olarak böyle getirmiyorlar tekfir edenler. Anlatabiliyor muyum? Durum böyle olunca o zaman e, bu üç küfür de Selef indinde mustakir olarak kabul edilmiş bu itikadına yerleşmiş bir olaydır. tamam? Durum böyle olunca şimdi tek, tek, e, tekfirin içeriğine biraz daha girdiğimizde diyoruz ki abi tekfir Allah ve Resulünün hakkıdır. Sadece ve sadece Allah ve Resulünün hakkıdır. Bundan maksat ne? Sadece Allah'ın e, koyduğu yani Allah'ın ayetleri ve resulün sünnetiyle ancak bir insana hüküm verilebilir. Ve bu tabi tekfirin çeşitli şartları var, manileri var, engelleri var, sebepleri var vesaire. Burası mahalli geldiğinde işlenecek. Ama diyoruz ki aslen tekfir ancak bir nasla yapılabilir. Ve nasıl olduğu zaman otomatikman durum e, mutlak olarak olmasında belli bir derecede iştihadidir. Bu da zaten tekfir alimlerin işidir. Bu alimler de Kur'an sünnetten e, iştihat ederler. Bu aslen böyledir. Ancak burada şimdi abi. Ee, çok önemli bir nokta var. Çok önemli bir nokta var. Bu e, dersi az bir şey uzatacak belki ama bunu işleme, işlemek zorundayız. Abi, şimdi diyoruz ki Ehl-i Sünnet Deva, Deva fi'el küfür diye bir isim koymuşlardır. Ee, bu tabi Kur'an ve Sünnet'ten alınmış naslardan ibaret. Mesela bunu işte i̇bn Kayyim Kayyum e, Miftah Sa'da kitabında ondan sonra Mederci halikinde. Ondan sonra Muhammed İbn-i Abdülveh Abdürarüs Ondan sonra Şeyh Şef Hafız El-Hakemi Me'aricül Kabulde vesaire Bunları zikretmişler tamam mı? Bunların hepsini ne yapmışlar? Zikretmişler Şimdi bu e, Bu beş küfürü Biz tek tek işleyeceğiz ama bu çok önemli abi, Bu mutlaka fık edilmesi gereken Bir mevzu çünkü Bu işleyeceğimiz isme şu ismi Takabiliriz bu e, Tekfir mevzusunun Mevzu olarak anasıdır diyebiliriz Tamam mı? O kadar önemli Şimdi diyoruz ki fi yani küfürün fi küfür, küfürün kalıpları beş tanedir. Yani beş sebep vardır. insan işlediği küfürde o beş kalıbın içine dahil olabilir. Bu beş kalıptan bir tanesine dahil olur. Şimdi bunlardan bir tanesi yalanlama küfrü. Tekziyip dediğimiz Gazi abi. Tekziyip küfrü vardır tamam mı? Tekziyip küfrü yalanlama küfrüdür. O yüzden bir insan mücerred olarak dinden herhangi bir şey yalanladığı zaman bu insan kafir olur. Çünkü dinde Kur'an'a, Sünnet'e baktığımızda dinde yalanlama küfrü, tekzip küfrü dediğimiz bir küfür vardır, tamam mı? Bu tekzip küfürü mesela Allah Azze ve Celle bu ayette, ayetlerinde çok var. Tekzip küfüründe zaten icma var. Yani mürciye dahi tekzip küfrünü kabul etmiştir. Yani ne dini herhangi bir şey bilerek ne yapmak, bilerek ama ne yapmak yalanlama. Mesela Allah Kur'an'da ne, ne buyuruyor? Fe innahum la yukhaziboonak, wa lakinn zalimin bi Onlar seni yalanlamıyorlar. Ancak zalimler Allah'ın ayetlerini caht diyorlar, yalanlıyorlar. Bak bu ayetten biz ne anladık? Demek ki ortada yani dinde yalanlama küfrü diye bir küfür varmış. Bunu Allah Kur'an'da nasıl olarak zikretti bize tamam mı? Evet. Şimdi abi dikkat edecek olursak bak şimdi çok önemli bir nokta var. Çok önemli bir nokta var ve ince bir nokta. Bunu mesela e, bu genelde avamın gözünden özellikle çok kaçan mevzulardan bir tanesi. Yoksa ilmi e, ehle İndinde bu mutahhakktir veya ilim talebeleri indinde bu olay mutahhak. Bunda bir herhangi bir sorun yok. Şimdi bak. Ayete dikkat et. Diyor ki onlar seni yalanlamıyorlar. Ancak zalimler Allah'ın ayetini cahhd ediyorlar. Bak şimdi. Meale baktığın zaman onlar seni yalanlamıyorlar. Ancak onlar Allah'ın işte ancak zalimler Allah'ın ayetlerini işte inkar ediyorlar veya yalanlıyor onlar tipinde mana veriyorlar. Ama ayetin bizzat nasına baktığın zaman tekziple cahtı ayırmış. Bak şimdi tekziple cahtı ayırmış. Tekzip yalanlamak caht ne demek? Cahde de genelde me bazı mealler yalanlamak diyor, bazı mealler inkar etmek diyor vesaire. Tamam mı? Çeşitli isimler. Ama baktığın zaman iki lafız arasında pek bir fark yokmuş gibi görünüyor mealde. Ancak dininin aslında ikisi arasında çok fark var. Yani çok Tam maksadım önemli fark var. Bu fark belki iki tane sayacağız birazdan ama bu iki fark çok önemli bir fark. Şimdi bir tekzip küfrü dedik ya abi biz. Bu tekzip <gülüyor> küfrün altında, tekzip küfründen ayrı değil bak. Onu ikinci bir olay olarak saymıyoruz. Tekzip küfrüne dahil ama altında bir madde olarak. Cahit küfrü vardır bir de. Tekzip küfrü şudur. Tekzip küfrü kalbile yalanlama olayıdır. Yani bir insan kalbile yalanlarsa bir şeyi o tekzip et, etti denir o insana. Ama bir insan kalbiyle doğrularsa, yani kalbiyle kabul ederse. Kalbiyle kabul ettiğini, kalbiyle inandığı halde diliyle inkar ederse bir insan, o insan da kafir olur ama ona tekzip değil, caht denir. Tamam mı abi bak? Çok önemli. Cuhut küfrü. Cuhut küfrü denir buna. O yüzden e, yalanlama sadece kalbiyle alakalı değil. Düşün ki günümüzde herhangi bir insan, kalben biz onu bilemeyiz tabii kalben ne yapıyor. Ama diyelim ki o kendini biliyor ya şimdi, kalben Allah'ı inkar ediyor veya dinden herhangi bir şey inkar ediyor şey kabul ediyor pardon kabul ediyor dinde herhangi bir şey kabul ediyor ama diliyle yalanlıyor diliyle bunu inkar ediyor yalanlıyor bu insan işte kafir olur ama bu yalanlama küfrü dışında yani yalanlama küfrü içindedir ama bu yalanlama küfrü tekzip küfrü dedik ya buna tekzip denmez cuhut küfrü denir çünkü Allah Kur'an'da birçok yerde caht ettiklerini söylüyor mesela bu ayette olduğu gibi bak diyor ki وَلَا فَاِنَّهُمْ Onlar la يُكَذِّبُونَكْ Seni tekzip etmezler. Tamam mı? Ancak zalimler Allah'ın ayetini ceht ederler. Yani ne? Kalbiyle kabul ettikleri halde diliyle inkar ederler. Tamam mı? O zaman diyoruz ki tekzip küfrüyle caht küfrü arasında fark vardır. Yani yalanlama küfürüyle cahta artık Türkçe'de inkar ismini verebiliriz belki. Çünkü inkarda çünkü yalanlamada kalbi olay vardır. İnkarda illa kalbi demek zorunda değiliz. Dil, dil de girebilir. Sadece dil girer belki bunun içine. Türkçe'de bunu iyice bir araştırmak lazım. O ayrı da. Ala kulli hal, cahd küfründe kalben e, inkar etme şartiyetsiz söz konusu değil. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki, peki, bir insan dese ki tekzip küfrüyle cahd küfrü, yani yalanlama küfrüyle cahd etme küfrü arasında ne fark var? Deriz ki iki fark var. Bu farklardan bir tanesi tekzip küfrü, yalanlama küfrü hem kalple olur, hem dille. Hem dille olur. Dille şartta değil ama. Bir insan kalbiyle küfür ettiği al, an, bu insan kâfir olur. Ama caht küfründe adam kalbiyle inanıyor, diliyle ne yapıyor? Küfür ediyor. Mesela buna, küfür buna örnek veririz. Mesela Firavun'a örnek veririz buna. Değil mi? Neden? Firakun, firavun her ne kadar bensin, büyük Rabbinizim dese de, yüce Rabbinizim dese de o kalben Allah'ın Rab olduğunu inanıyordu. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle mesela kıssa ederken Musa Aleyhisselam'ın şeyini kendi kelamıyla kısa ederken ne diyor Allah Azze ve Celle? Diyor, sen de kalbin mustaykın olduğu halde sırf kibirden ve neyden dolayı? Kibirden ve e, büyüklenmekten dolayı inkar ediyorsun. M mustakin olduğu halde, bak kalbin yakın olduğu halde diyor. O yüzden dikkat et, e, burada şeyin küfrü nedir e, dediğimiz zaman? E, Firavun küfrü ne dediğimiz zaman? Küfrü cuhut diyoruz. Küfrü tekzib değil. Tamam mı? Çünkü Firavun kalbiyle yalanlamıyordu. Hı. Tamam mı abi? O yüzden bak bu ayet de neye delil bir de biliyor musun Firavun'un e, bu, hakkındaki bu ayet? Küfrü cuhudun da dinden olduğuna delil. Hem demin okuduğumuz ayet zaten apaçık. Ne diyordu demin okuduğumuz ayette? Fe innehum la yukezzibunek Onlar seni yalanlamıyorlar. Ancak zalimler Allah'ın ayetini ceht ediyorlar. Çünkü onlar Nebisa Salim'in babalarını tanıdıkları gibi bilirlerdi. Mesela Yahudiler Yahudilerin küfrünün bir kısmı küfrü cuhuttur. Bir kısmı küfrü istikbardır. Kü e, kibirlenme küfrü ki o birazdan gelecek küfür çeşitlerinden. Burası anlaşıldı inşallah. Burada var mı bir işgal? Anlaşıldı. O zaman diyoruz ki küfrü cuhut ile. Küfrü tekzip arasında. Yani tekzip küfrü ile cuhut küfrü arasındaki fark neymiş? Tekzip küfrü kalple yalanlama. Cuhut küfrü fark. ise... Ha, ha. Ha, kalple kabul edip dilinle yalanma. Ama biz dedik ki iki fark var. İkinci fark da şu abi. Küfrü tekzipte şu, şu yoktur genelde. Yani bir insan kalbiyle bir an yalanlar o adam kafir olur gider. Sonra tövbe eder o ayrı. Ama genelde küfrü cuhutta yani dil ile küfür etmede genelde şey vardır inat vardır. İnad etme. Selef alimlerimizden bazıları bunu zikretmişlerdir. Tamam mı? Çünkü dikkat et genelde mesela diliyle yalanlayanlar Kur'an'da da baktığımız zaman inatlarını devamlı ne yapmışlardır? Sürdürmüşlerdir. Alakulli hal bu ikinci fark çok önemli değil yani. E amcasının buna... Yok. Hayır yok. Çünkü Nebisa Selemin amcası dahi diliyle inkar etmedi. Diliyle inkar etmedi. Sadece kendi bulunduğu şeyi söyledi. O Şimdi Ebu Talib'in küfrü hangisine örnek gelecek birazdan. Tamam mı? Ebu Talib'in küfrü istikbar küfrüne delalettir. O gelecek. Şimdi sayacağız onu girecek. Çünkü dikkat et. Hatta bazı lafızlar var. Bazı muhaddisler sahiliyor. Diliyle kabul ediyor Nebisa Selemin. Hatta şiir söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Dikkat et hiçbir zaman diliyle inkar etmedi Nebis-i Salim'in Risaletini. Bir tane nas götürebilir misin diliyle inkar ettiğini? Bir tane nas yok diliyle senin peygamberliğini inkar ediyorum, senin dinini inkar ediyorum dediğini. Sadece kendi hangi akide üzerine bulunduğunu söyledi o kadar. Dedi ki o diyor kendi babasının ee, dini üzeridir deyip gitti. Ama bak inkar yok. Tamam. Dille inkar. O yüzden Ebu Talib'in Talib küfrü buna girmez. O yüzden Kur'an'a ve sünnete baktığın zaman tekfiri kabul edilme, edilmiş insanların hepsini tek tek bak. Bu beş şeyden birisine dahil edersin onları. İşte iblisinkini e, büyüklenme küfrüne dahil edersin. İşte... Kıhut küfrün bir yalanlama, cıhut küfrü 3. Yok Cuhut küfrünü bak şimdi abi biz kaç madde saydık dikkat et. Yalanlama küfrüden cıhut He. O, o zaman bir tane diyoruz. Neden? Çünkü yalanlama küfrü dedik ki şimdi... Yalanlama iki, ikiye ayrılır. Bir e, kalple yalanlama, iki dille yalanlama. O yüzden bunları tek bir madde halinde tutmuş halimler. Yalanlama demişler. Yalanlamayı ikiye ayırmışlar. Kalple yalanlama buna tekzip demişler. Dille yalanlama buna cuhut demişler. Tamam. O yüzden ikisini tekma. Sen dersin ki ikisi ayrı ayrı madde. Altı yap. Sorun değil. Yani ıstıla Ne, ne demişler? Usulüde kaydedilir. La muşahata fil istilah. Lafızların farklı farklı olmasında pek bir sorun yoktur yani. Anladın mı? Sonuç Bilmiyorum. önemli olan aynı çıksın. Alemler bunu tek bir madde halinde toplamışlar. Tamam mı? Heh. Şimdi o yüzden ee, dedik ki küfürün çeşitleri vardır. Bu küfürün çeşitlerinden bir tanesi tekzip küfürüdür. Tamam mı? Tekzip küfür de ikiye ayrılır. Ee, e, bir cuhut olan küfür bir de tekzip olan küfür. Tamam mı? Birisi kalpledir birisi kalbe inanıp sadece dille küfür etmektir. Dille yalanlamaktır. Bir de bak abi şimdi. Birazdan dört tane daha sayacağım. Tamam mı? Küfür çeşitlerinden. Bakacaksın ki ar aralarında Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram geçmeyecek. Sonra sen diyeceksin ki e ee? Diyeceksin ki Ebu Zerkaya ne yaptık biz? E, helali haram, haramı ha helal kılmak da küfür. Niçin onu saymadım diyeceksin. Ben onu demeden önce senin kapını kapatıyorum ve şöyle bir soru soruyorum ki anlaşılsın. Şimdi Gazi abi biz birazdan sayacağız ki dört tane daha içinde Allah'ın haram kıldığını helal helal kıldığını haram kılma küfrü diye bir küfür yok. Peki, evet. sence işgal neden saymayacağız biz bunu? Halbuki bu küfür. Dikkat et, ilk küfrü düşün şimdi yalanlama küfrünü. Allah'ın aslında helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılmak tekzip küfrüne dahildir. Neden? Çünkü sen Allah helal diyorsan onu ne yapıyorsun? Haram. Yalanlıyorsun, yani değil mi? Çünkü zaten bilerek e, haram kılsan, şey bilmeyerek haram kılsan veya bilerek helalini haram, e, yani bilmeyerek cehaletten dolayı haramı helal veya helale haram kılsan zaten kafir olmazsın. Tamam mı? Onda bir sorun yok. On, o, tekfircilerde bile böyle bir sorun yok. Tamam mı? Heh, tekfirciler bile bunu söyleme O yüzden bu adam demek ki haramı helal, helale haram kılıyorsa bilerek kılarsa kafirdir. Doğru mu? O zaman Hı. bu adam otomatikmen ne yaptı? Allah'ın haram kıldığını bilerek ona helal dedi ne yaptı yani? Allah'ı yalanladı helal kıldığını haram diyerek bilerek yalanladı. Helal kıldığını haram diyerek yalanladı. Durum böyle olunca bu adam ne yaptı? Yalanlama küfrüne dahil oldu. Tamam mı? O yüzden Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılma küfrü hangi küfür içine dahildir? Küfrü tekzibe dahildir. Bilmiyorum. Tamam mı? Ha tekzibe. Çünkü adam biliyor ya şimdi bu Allah helal demiş. Haram dediği zaman ne yaptı? Allah'ın dinini yalanladı. Herhangi bir nasını yaptı? Yalanladı. Ha o zaman o zaman o yüzden e, ileride geleceği üzere biz küfür çeşitleri arasında helali haram, haramı helal yapmayı saymayacağız. Çünkü haramı helal, helali haram yapma yalanlama küfrü içindedir. Tamam mı? Bunda zaten evet, selef arası... Tabii. E, çünkü adam Allah'ın helal dediğini bildiği halde o haram diyerek ne yapıyor o helali? Yalanlamış oluyor. Tamam. Evet. <gülüyor> Şimdi haramı helal, helali haram... E, e hakkındaki küfürler açık zaten. Tamam. Bunda kimsenin bir muhalefeti yok. Bunun hakkında naslar açık. Hiç saymaya da gerek yok. E, e, bunlar hepsini belal. Hepsi maruf yani. Çünkü Allah onların mesela e, Kur'an'da mesela işte o kafirlerin yaptın işte onlar haramı helal helal haram kılıyor diye bir sürü naslar var işte. E, şu tip laflar var işte yuhullunehu amen ve yuharrimunehu amen. Onu bir sene helal kılıyorlar. Bir sene haram kılıyorlar vesaire. Bu tür nafızlar zaten Kur'an ve sünnette net. Şimdi durum böyle olunca o zaman Diyoruz ki abi şu ana kadar bir tane küfür saydık. Dedik ki yalanlama küfrü ve yalanlama küfrünün altında bazı şeyler anlattık. Dedik ki bu yalanlama küfrü içinde cuhut küfrü var. Bu cuhut küfrü ile tekzip küfrü arasında şu fark var. Tekzip kalple, cuhut ise dille. Bir de bunların arasında haramı helal helali haram yapma olayı var. Bunu müstakil bir e, küfür olarak ayırmıyoruz. Diyoruz ki bu yalanlama küfrünün içinde dahildir. Çünkü bu da yalanlamanın e, olduğu zaten açık açık mevcuttur. Zaten bu haramı helal helali haram yapma da zaten İbni Hazım Kitabı Fisal'da, Fisal aldı zaten net bir şekilde bunu zikretmiştir. Bunda herhangi bir ee, sorun yok. Şimdi bu küfrü tekzi, bu birinci kısım olan, bu yalanlama küfrü, e, alimler şöyle bir taksim etmişler. Diyorlar ki, bu yalanlama dinin ya bütününde olur abi, tamam mı? Ya bütününde olur. Bu da işte bildiğimiz kafirler işte, Yahudiler, Hristiyanlar vesaire. Bunlar ne yapıyorlar mesela? Evet. Yalanlıyorlar, tamam mı? Mesela dilleriyle vesaire. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? İslam'ın bütününü yalanlıyorlar. Tamam mı? Ya insan böyle yalanlama küfrüne girer ya da dinden herhangi bir şeyi yalanlayarak da küfre gelebilir bir insan. Düşün ki ben Müslüman diyen bir insan namazı dinden olduğunu yalanlıyor. Tekzip ediyor. Namazı yalanlıyor mesela. Tamam mı? Veya bir şeyin Allah'ın ayeti olduğunu bildiği halde yalanlıyor. Veya bir hadis nebis sözü olduğunu bildiği halde yalanlıyor. Tamam mı? Yani bu ya dinin bütününü yalanlamakla olur ya da dinin herhangi bir cüzünü ne yapmakla yalanlamakla olur. Tamam mı? İşte bunu e, İbn-i de vesaire zaten bunların hepsini zikretmişlerdir. Şimdi burada önemli bir nokta var abi bak. Şimdi bu tekfir meselesi imanla alakalı olduğu için bir yere değinmek istiyorum. Cehmiye ne diyor biliyor musun? Cehmiye fırkası. Cehmiye fırkası birazdan sayacağımız küfürlerle beraber beş küfür, çeşit küfür olacak ya. Bunlardan sadece yalanlama küfrünü kabul ederler. Sadece ve sadece yalanlama küfrünü kabul ederler. Şeyler. E, Cehmiye. Der ki mesela ee, bir insan sadece ve sadece yalanlarsa kafir olur. Tamam. Sadece ve sadece yalanlarla kafir. Bunlar en basit diye basitten ee, bunlar abi e, otomatikman şu ayetin muhatabı oluyorlar. Mesela şimdi iblis kafir oldu mu? Oldu. Peki iblis yalanladı mı abi? İblis herhangi bir şey yalanlamadı. Ama buna rağmen kafir oldu. İşte bu mürciye reddiyedir. Tamam. Bilakis Burak, e, İblis'in yalanlamayı is, tasdik oldu tasdik yaptı yani. <gülüyor> Vurguladı tekit etti yani. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Tehdit etti. Hatta e, Allah onu rahmetinden kovarken Allah'ın izzetine yemin ederek ayrıldı. Senin izzetine yemin ederim ki ben bunları saptıracağım diyor vesaire. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'ı yalanlamakla hiçbir alakası yok. İblis'in Allah'ın sıfatlarına yemin ederek Allah'tan ayrılıyor. O kadar Allah'ı e, Allah'tan emin yani. Anlatabiliyor muyum? O kadar o noktada e, iman ediyor yani. Anlatabiliyor mu? Ama buna rağmen kafir oldu. İşte bu mürceye göre iblis kafir olmaması lazım. Tamam mı abi? O zaman birinci küfrü anladık. Mürciyede mi anlamak, küfür dışındaki küfürleri yapan kafir olmaz düşüncesinde. Kim? Cehmiye. Evet Cehmiye. Cehmiye. Ce kim? Abi kim dedin? Mürciye. Evet Mürciye. Mürce'de sadece yalanlama küfrü var. Cehmiye. Şimdi şöyle, cehmiye, bak şimdi abi, e, bu sefer tedakülül akadiyeye girdik. <gülüyor> şimdi, şöyle bir şey var abi, bak şimdi. Cehmiye mi mürciedir, mürcie mi cehmiyedir? Burada bir anladın mı? Hani, sanki o, şimdi bak şimdi, asıl ircanın aslı zaten cehmiyeden kayma. Tamam mı? İrcanın cehmiye aslı. Özelliği, bariz bariz özelliklerini biliyoruz mesela. E, o yüzden mürciye, mürciye aslında şeyden çıkma, cehmiyeden çıkma. Cehmiye az önce olduğu için zaten bu... Ee, sorunun cevabı otomatikman ortada, tamam mı? Cehmiye ya, tabii ki, ya. Cehmiye tabii ki yalanlama küfründe haseder bunu, anladın mı? Hı -hı. Şimdi bak şimdi, Ebu Hanife Cehmiyeden, Cehmiyemiz sayfandan bilmiyorum şu, yani mürciyetil fuka dediğimiz vesaire bunlar hepsi Cehmiyeden, yani ilk bu şeyi atan Cehmiyeler yani, anladın mı? Bu kadar, çünkü zaten mürciyetil fuka vesaire bunlar hani e, selefe en yakın olan mürciyeler, bunlarda bu tür sorun yok, biz e, aşırı giden Cehmiyelerden bahsediyoruz, şey mürciyelerden bahsediyoruz, tamam mı? Hı hı. Şimdi o zaman diyoruz ki cehmiye Cehmiye ne yapmıştır abi? Sadece yalanlama küfrüyle sınırlamıştır. Mürciyelerin gulatları da aşırıları da böyledir. Çünkü mürciyelerin aşırları da sen cehmiye ismini verirsin. İman noktasında. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki cehmiye sadece küfrü yalanlama küfrünü has etmiştir. Bize diyoruz ki bu batıl. Eğer böyle olsaydı iblis mümin olurdu sizin mantığınıza göre. Çünkü iblis yalanlamadı. O zaman diyoruz ki küfrün ikinci çeşidi. Kur'an'a ve sünnete baktığımız zaman ikinci çeşit bir küfür daha buluyoruz. Bu da işte abi küfrül ibe ve istikbar diyor alimler. Yani kibirlenme küfrü. Kur'an'a ve sünnete baktığımızda Kur'an'a ve sünnete baktığımızda Allah Azze ve Celle kibirlendiklerinden dolayı tekfir ettiği zatlar var. Tamam mı? Buradan da anlıyoruz ki kibirlenme küfrü diye bir küfür var. Tamam mı dinde? Mesela buna mesela alimler e, şeye örnek vermişler. E, işte, hatta alimler diyor ki bu Resullerin düşmanlarının çoğunun, e, yani Resullerin bir sürü düşmanı var ya, düşmanlarının büyük bir kısmı bu küfre düşmüştür. Yani Resul'e düşman olanların, e, düşman olanlardan en çok hangi küfre düşmüştür dersen bu beş çeşitten kibirlenme küfrüne düşmüşlerdir. Çünkü dikkat et ümmetleri çoğu Resullerini şey yapmamıştır. Mesela bizim peygamberimizin düşün, yanılamamışlardır. Kalben biliyorlardı. Yârifûnehum kema yârifûnebnehum Yârifûnehu kema yârifûnebnehum Onlar e, Oğullarını tanıdıkları gibi tanırlardı evet, Buna buna bir çobanın e, yani, kayınları... ha Biliyorlardı bak dikkat et kalbiyle bunlar Yalanlamıyorlardı çoğu tamam mı Kalbiyle yalanlamıyorlardı bunlar Bunlar ne yapıyorlardı e, Kibirleniyorlardı kibirden dolayı yüz çeviriyorlardı O yüzden bunlarda hem diliyle yalanlama Küfrü cuhut vardı bunlarda Tamam mı Küfrü cuhut vardı bunların bir kısmında. Ama çoğunda küfrü var vardı. Kibirlenme küfrü. O yüzden mesela Yahudiler. Değil mi? Allah hatta Kur'an'da ne diyor? Onlar diyor hak olarak bildiği o şey kendilerine gelince diyor ne yaptılar? Yüz çevirdiler onlardan. Ondan yüz çevirdiler. Çünkü kendileri önceden avamlarına, kendi haklarına ne diyorlardı? Böyle böyle böyle vasıfta birisi gelecek. Geldiğinde onlar ilk onlar yüz çevirdi. Kibirlerinden dolayı. Yoksa bunlar kalben biliyorlardı. Sırf kibirlerinden dolayı. İşte hatta sonra bir çeşitli vasıtlar verdiler. Allah şöyle şöyle birisini yollamalı değil miydi? Böyle böyle birisini yollamalı değil miydi? Kendi peygamberleri için. Sonra aynısı Nebisa Salim'in kavminde oldu. Allah bizim şereflilerimizi yollamalı değil miydi? Vesaire. Hep kibirden bak dikkat et görüyor musun? İşte şerefli olacak, makam sahibi olacak vesaire. Hep kibirden dolayı. Bunlar kibirlenme küfrü vardı. Bir insan dinde herhangi bir amel işlerken, paçasını uzatırken vesaire kibirlense bu insan kafir olmaz. Neden? Burada adam Allah'a mı kibirleniyor yoksa kendi nefsine mi kibirleniyor? İnsanlara karşı insan Biz Allah'a karşı kibirlenmekten bahsediyoruz. Tamam mı abi? Çünkü o paçasını uzatan biliyor yani haram olduğunu mesela. Ha burada ihtilaf var. Paçayı topuktan aşağı uzatmak haram mı değil mi? O ayrı bir mevzu. O fıkhi bir mevzu? Selefin büyük bir kısmı haram değil. O ayrı. Ama haram diyenler de var. Delilleri o ayrı. O fıkhi. Ondan bahsetmiyoruz biz. Ama asıl olan mevzu, olan mevzu yani akidevi boyutu işin bir insan... Kibirlendiğinden dolayı mesela paçantısını uzatsa bu insan kafir olmaz. Neden? Bu Allah'a dolayı Allah'a karşı kibirlendiğinden değil. Tamam mı? Çünkü adam haram işlerini kabul ediyordur zaten. Atabiliyor muyum? Bunu ayırt etmemiz lazım. İnsanlar orayı karıştırmasın. Tamam mı? Allah'a karşı kibirlenirsin. Allah'a karşı kibirlenme ve insanlara karşı kibirlenme ayrımını yapmanız lazım. Düşünün değil mi? O ayrı. Ya, düşün şimdi sen e, şimdi bak şimdi paçasını uzatan Allah'a karşı geldiği için mi uzatıyor? Yani şu. Evet ya Rabbi ben, sen diyorsun ben sana inat yapıyorum. Sana, sana karşı kibirleniyorum. Kibirim sana karşı. Ya Allah'a karşı kim kibirlenir? Atabiliyor muyum Müslüman diyenlerden yani? E evet, kalbiyle, da... kalbiyle kibirlenenler kafir olur zaten. Hocam, birilerini aşağılamak, biri birini iminden dolayı, ne bileyim asaletinden dolayı, zenginliğinden dolayı diğer bir kardeşini aşağılaması onun bak bu kadar yani açık. Zengin. Buradan kalsın Kibirli. senin Allah'ın dini ise kafirsin. İşte bu Allah'a karşı. Allah'ın dini değilse senin yaptığın mücerret amelin kendisi ise tamam mı? Senin kendi fiilin vesairesi o o haramdır zaten işin e, şey kısmı, haram olan kısmı. Ama Aynen senin ya. o kibirden kalan dinse, dini dine karşı al, dini kendine karşı alarak. Çünkü kibirlenmekte büyüklenme vardır, tamam mı? Yani sanki dine abi, karşı efendim, büyüklenirsen, anlayacağız. Kalbinde zerre kadar kibir olan der, derken Allah cihazır, ne anlayacağız? O ayrı. O, o. Şimdi kalbinde, kalbinde zerre kadar küfür olan işte cennete giremez, işte şöyle yapan saçını uzatan cennetin kokusunu alamaz. Bunların hepsi ayrı mevzu. Bunların hiçbiri bizim konumuzla alakalı değil. Tamam mı? Bunlar tekfir mevzularında gelecek. Hatta bunlar tekfir mevzularından önce iman serisi içerisinde gelecek bunlar. Buna va'id nasları diyor. Va'id nasları nasıl anlamamız lazım? Va'id nasları. Tamam mı? Va'id nasları ne zaman? Mesela Allah, onlar diyor ki Allah Kur'an'da ölümü temenni, en basit cevap. Allah Kur'an'da diyor ki onlar ölümü temenni etmeyeceklerdir diyor peki abi ölümü temenni etmeyecekler mi bu kafirler ee, hiç edecekler, bunlar cennette etmeyecekler mi? Ya Haman, ne diyorlar ya Haman şöyle de Rabbimiz bizim işimizi bitirsin. Doğru değil mi? E peki Allah nasıl bir ayette diyor ki onlar ölümü temenni edecek, bir ayette diyor ki ölümü temenni etmeyecekler onlar. Nasıl ayırt edeceğiz bunu? E ki o zaman Kur'an'da bir şey nefi umum değildir her zaman, bu usulü bir mevzu tamam mı? O gelecek yani yeri geldiğinde, usulü bir mevzu. Cennete giremezden maksat bu ne demek? Anlatabiliyor musun? Bunlar hep usulü bir mevzu. Burada ebediyet yoktur. Ebediyet olsa usulü helak ettik, mahvettik. O zaman bunların cehennemde de ölümü talep etmemeleri lazım ki Allah haber veriyor. Bunlar ölümü talep edecekler diye. Ha, başka bir ayete bak. Onlar diyor ki ebeden ölümü talep etmezler. Ne? E burada, burada usulü mevzu görüyor. Bu ayrı bir mevzu. O imanın tavsili kısmında gelecek. O yüzden dikkat et. Hep imanın mukaddime mukaddime mukaddime kısmı diyoruz. Hiç tavsili kısmı demiyoruz. Çünkü tavsili kısmı işin inceliği kısmı demek. İşte bu incelikler de işlenmek zorunda. İşte al senin bana sorduğun soru gibi işgal çıkar. Bak sorduğun soru çok ilmi ve güzel bir soru. İşte tavsilli işlemediğin zaman mevzu hepsi böyle yarım yamalak kalır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biz diyoruz, mevzu, mevzu, bazı mevzuları didik didik etmek zorundasın. Anlatabiliyor muyum? Hatta kader mevzusunda dahi şeriatın izin verdiği noktaya kadar alimler e, ciltlerce kitap yazmışlar. Ama şeriatın izin verdiği Bazı şeylerde şart. Yeter ki sen nas'ın dışına çıkma. Dinin dışına çıkma. Tamam mı? Olay bununla alakalı. Şimdi alakulli hal mevzumuza dönüyoruz. Küfürlerden bir tanesi daha, abi bak. Büyüklenme küfür diyoruz. Bu İslam'da mevcut olan bir küfür. Büyüklenme küfür. Buna delil iblisin küfürü. Allah diyor ki Ebe ve stekibara Yüz çevirdi bak. İstikbar etti, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allah iblisin küfrünü kibirinden dolayı söylüyor. Tamam mı? Hı -hı. Yahudilerin küfrünün çoğunluğu böyle. Çünkü neden mesela Allah Kur'an'da dikkat et mesela onlara diyor ki felen جَاءَهُمْ مَا ma arafu بِهِ O tanıdıkları kendilerine gelince ne yaptılar? Ona küfrettiler. Şimdi bu bir peygamber vasfı yapıyorlar. Bunu biliyorlar yani. Kendi kitaplarından biliyorlar. Kendilerini o bildikleri o peygamber. Kendilerine geldiği an ne yaptılar bunlar? Ona küfrettiler. Bak demek bunlar kalbiyle geliyor ama sırf ne yapıyorlar? Kibirlerinden dolayı yüz çeviriyorlar. Dikkat et hep lafızlarında zaten ne var? Kibir var. İşte Allah tuttu bunları tekfir etti. Ha demek ki İslam'da İslam'da ne küfrü var abi? Kibirlenme küfrü var. Aynı yine kibirlenme küfrüne işte demin senin sorduğun soru. Birisi dese ki Ebu Talib'in küfrü. Beş küfrüden hangisi dersin ki istik var? Büyüklenme küfrü. Çünkü onun etrafında onun arkadaşları vardı. Ebu Cehil vesaire vardı ya. Ne yaptılar mesela? E, gu, gururu şey yapmadı. Yani bu işte ne dediler mesela? Sen eee eee babanın dininden yüz mü çevireceksin diyorlar. Abdulmuattalib'in dininden sen yüz mü çeviriyorsun diyorlar değil mi? Bak hep böyle ona tazlik yapıyorlardı. Ne oldu bu? Onu kibir tuttu buradan. Sonra ne dedi? Fehu ala milleti ebihi buna benzer laf lafızlar söyledi. Yani o babasının dini üzerinedir. Dedesinin dini üzerinedir vesaire öldü. Şimdi baktığın zaman kalbiyle inkar etmedi. Diliyle de hiçbir zaman yalanlamadı. Yani tekzip yok adamda, Cuhut yok. Ne var adamda da kafir oldu. Kalben inandı, inandı bir inan. Ne, ne oldu da kafir oldu abi bu adam ya? Nasıl kafir olur? Yalanlamadı da, yalanlamadı da kibir oldu, kibir yük, kibir oldu yani yüz çevirdi. Kibiri ona yüz çevirdi. Çünkü onun kabul etmemesi kibirden. Bir insan Allah'ın dinini kibirden kabul etmiyorsa o insan kafirdir. Hmm. Kalbiyle kabul etse ama kibirden dolayı bak şimdi. Kalbiyle küfür etse, kabul etse ama kibirden dolayı İslam'ın gerekliliğini yapması o insan kafirdir. Çünkü söylemesi gereken bir kelime vardı. Neydi abi? La ilahe illallah. O la ilahe illallah terk etmesinin sebebi ne? Kibir. Kibirlendi kafir oldu. Çünkü Ebu Talib'in şeyine başka bir şey bulamıyorsun. Cuhut yok ve tekzip yok. Hatta cuhudun zıttı var. Diliyle ikrarı var bazı rivayetlerde. Sahade tartışılmış vesaire. Ala kulli Tamam mı? Buna Yahudilerin küfrünü örnek verirsin, İblisin küfrünü örnek verirsin, Ebu Talibin küfrünü örnek verirsin. Anlatabiliyor musun? Mesela bugün mesela işte ee, bazı insanlar var mesela Müslümanım deyip de sırf kibirden dolayı Allah'ın dinine kibirden dolayı ki burada sen adamın kalbini yaramazsın o ayrı ama kibirden dolayı yüz çevrildiği naslarla sabit olduğu an o insanlar kafirdir. Aksi halde kibir kalbi mevzudur. Anlatabiliyor kibir. muyum? Kibirlenme küfür peki yer... ya nasıl? nasıl? Nasıl nasıl nasıl? Yani bu kibirlenme küfrü diyorum davet yaparken insanlara evet. böyle karşılıklan bir küfür çeşidi yok. çok az yani. Evet evet. Hı. Şu var. O yüzden alimler diyor ki A ada or resul lafını koyun. Resullerin düşmanları var ya. Evet. Bunların çoğunun düştüğü şey kibir küfrü Anlıyor musun abi? Bunların çoğunun düştüğü şey kibir küfürü. Bu düşmanı çünkü adam <gülüyor> kibirden dolayı düşman oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani düşün yani Mekkeli Mekkelim Mekke, Mekke, Mekke, Mekke nasıl biliyordu ne sonra emin olduğunu biliyorlardı. Düşün yani Hacil esveti Mekh hani Hacil esvette kavimler aralarında tartışlar ya yerine koyacağız diye. Hani bu Hacil esvet yerinden ayrılmıştı vesaire. Bu bina ettiler ya. Dediler Kabe ilk gireni vereceğiz. Bu Hacil esvette diyeceğiz ki Kabe kim ilk giderse ona diyeceğiz ki sen e, Hacil esveti kim yerine koysun diye. Bir bakıyorlar. Ee, Nebi Sasalem geliyor. Hemen ne diyorlar? Emin geldi. Bak görüyor musun? Siyere baktığımız zaman vesaire. Bunların hepsi maruf. Bunların birisi kalben yalanlamadılar peygamberi. Ama bunların çoğunu kibir aldı vesaire. Yahudilerde zaten bu açık ve maruf. Tabii Mekkeli müşriklerde bu kibir dışında cuhut küfrü, var, küfrü vardı, ihraat küfrü vardı vesaire. Onlar dair. Şimdi bunda anladık mı abi kibir küfrünü? <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> İlla iblis ebe ve stekbere ve kâne minel kâfirin ancak iblis o e, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Şimdi küfürlerin 3. çeşitlerinden bir tanesi deyip girelim mi yoksa bir saat oldu deyip susalım mı? E, diğer hmm. üçünü <gülüyor> diğer Arkası üçünü kaldığımız yarın. yerden devam mı edelim. Arkası yarın diyelim inşallah. <gülüyor> şey musahib daha mı? Şey için <gülüyor> Sabağa kadar konuşsak sorun yok yani. <gülüyor> ee, Orada tam bir talebe, tam talebe. şimdi ben e, şöyle düşündüm aslında. Baş Şimdi bak. Bilelim, sabah tamam. Nazlıca. o zaman diyoruz ki bundan sonra 3 küfür daha sayacağız tamam mı? 3 küfür daha yani. birincisi küfrü yüz çevirme küfrü bak işte bu yüz çevirme küfrü bizimle şu anki tekfirciler arasında işgal olan bir mevzu şu iki, saydığımız 2 küfürle aramızda hiçbir işgal yok ama maalesef ve maalesef 3. küfrü e, tekfircilerin bir kısmı günümüzde olan tekfircilerin bir kısmı yanlış anlıyorlar o yüzden 3. Küfür, küfür yüz çevirme küfrü nedir bunu çok iyi anlamamız lazım Mesela bir adam ne zaman... diyor? Atıyorum en basit örnek. Hatta geçen de konuştuğum bir mevzu. İsim, ver, i̇sim önemli değil. Herhangi bir sanatçının ismini veriyor. Tamam mı? Türkiye'de maruf bir sanatçı. Şarkı söyleyen bir sanatçının ismini veriyor. Diyor ki mesela o kafirdir. Sevini sorduğun zaman diyor ki küfür çeşitlerinden irat küfrüne girmiştir dedi bana. Yani yüz evet. çevirme küfrü. Yüz çevirme küfrü de yani dinden yüz çevirme. Ne, namaz kılıyor adam, ne oruç diyor. Ne, öyle anlıyorlar. Bu kısmen doğru ama eksik. Eksik olunca da işte adam tekfir edebiliyor. İşte o eksikliği tamamlayamadığı için tekfir ediyor. Biz işte bu yüz çevirme küfrü nedir? Bunu biraz tavsiyeli olarak işleyeceğiz. İşlemek zorundayız. Çok Burası bir e, O zaman dedik 3. küfür sayacağız biz inşallah. Tamam 3. küfür ne abi? 3. küfür üçüncü. yüz çevirme küfrü. 4. küfür de şüphe etmek küfrü. Şek küfrü. Ha bir insan şüphe ederse ya acaba Allah hak mı var mı yok mu veya işte Peygamber'in dini İslam dini hak mı yok mu bu insan mesela tam kısaca anlatıyorum onu anlatıyorum bunu başlık olarak beşinci, beşinci bak şimdi beşinci